Zaferin gerçekleşmesi için gereken 5 esas. 2. Emre uyar. 3. Allahu Teala'nın bu zafer ve yardım sözü kamil iman sahipleri içindir. Her mü'minin bu yardımdan nasibi imanı oranındadır. Ehli sünnetin itikadına göre iman kalple tasdik, dille ikrar ve organlarla amel etmektir. İman sabit olan bir şey değildir bir takım amellerle ya azalır ya da artar. İşte Allah'ın subhanehu ve Teala, bu yardım sözü de imanın artıp azalmasına bağlıdır. Kulun imanı azaldıkça, Allah'ın subhanehu ve Teala yardımı da uzaklaşır. Kul, imanı arttığı oranda, Allah'ın subhanehu ve teâlâ yardımına da yakındır. Cihat alanında zafer, şu iki şarta bağlıdır. 1- Genel şart imani olarak hazırlıkların yerine getirilmesidir. Kişinin, müminlere yardım etmek üzerimize bir haktır ayetinde belirtilen müminlerden olabilmesi için, kalbi, zahiri, ilmi ve ameli iman şubelerinden hepsini daima arttırması gerekir. Allah subhanehu ve teâlâ ile bağlantıları çok zayıf olanlar, gün içerisinde Allah'a subhanehu ve teâlâ vakit ayıramayanlar, bu şartı yerine getirmemiş insanlardır. İnsanın bedenen bu amel için hazırlanması, zahiri bir takım şeylerin meydana gelebilmesi için gereklidir. Ancak imani yönden kendisini hazırlaması ise, Allah'ın subhanehu ve Teala yardımının gelebilmesi için gereklidir. Ki Allah subhanehu ve Teala, zorluğun ve sıkıntının en fazla belirgin olduğu savaş alanında bile, kendisinin zikredilmesini istiyor. Ey iman edenler! ''Bir toplulukla karşılaştığınızda sebat edin ve Allah'ı çokça zikredin ki umulur ki kurtulursunuz.'' Enfal Suresi 45. Ayet Hiç şüphesiz ki bir insanın böyle zor bir durumda Allah'ı anabilmesi için, daha önceden Allah'ı yeteri kadar zikretmiş olması gerekir. Daha rahat zamanda bile kulun dili Allah'ın zikriyle ıslanmıyor, kalbi Allah'ın isim ve sıfatlarıyla çarpmıyorsa, Öyle zor bir zamanda bunun gerçekleşmesi mümkün değildir. İmani hazırlık diyebileceğimiz bu hazırlığın bir kısmı da, kişinin kendini ilmi yönden geliştirmesidir. Yani kişinin, en az Allah'ı subhanehu ve teâlâ tanıyacak kadar ve ne için savaşacağını bilecek kadar ilim öğrenmesi gereklidir. Ayrıca bu amele kendisini teşvik edebilecek şehadetin, cihadın fazileti gibi bir takım meseleleri de bilmelidir. 2- Özel şart. Bu amel için gerekli olan mühimmatı hazırlamaktır. Allah Subhanehu ve Teala onlara düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir ve siz. ''Asla haksızlığa uğratılmazsınız.'' Enfal suresi 60. ayette böyle buyurmuştur. Bütün bunların yanında, Müslümanın içinde bulunmuş olduğu vakadan kopuk bir şekilde yaşamasının yanlış olduğunu söylemek gerekir. Bugün, yaşamış olduğumuz dünyada, gücün dengesi para ve ekonomi üzerine kurulmuştur. İşte bütün bunları hesaba katarak, Müslümanların maddi hazırlık diyebileceğimiz bu şartı yerine getirmeleri gerekir. Bu da ancak cömert olan Müslümanların desteğiyle gerçekleşebilecek olan bir şeydir. Tabiri caizse bu, eli sıkı olup 5 lira 10 lira hesabı yapanların işi değildir. Bugün dünya koşullarında hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gereken bir noktada, imani hazırlık yerine getirildikten sonra cihadın büyük bir kısmının paraya, yani ekonomik güce bağlı olmasıdır. Cihad farzı aynı hükmünde olduğu zaman şu üç şeyden birisini yapmak, her kişi için gereklidir. 1- Ya bedeni ile cihat edecek ki bu en yüce mertebedir. 2- Ya malıyla Müslümanlara destek verecek ki bu da cenneti satın almanın başka bir yoludur. 3- Ya da öğrenmiş olduğu ilimle insanları bu amele teşvik edecek ki bu da kişinin öğrenmiş olduğu ilmin gereğidir. Bu üç yolun dışında kalan bütün yollar nifak olan yollardır. Allah subhanehu ve Teala. Kur'an-ı Kerim'de bizleri birçok şeyle imtihana tabi tutacağını söylemektedir. Bu imtihanlardan birisi de Allah'ın subhanehu ve Teala Müslümanları kâfirlerle sınamasıdır. Bu, müminlerin kâfirlerle karşı karşıya getirilip, onların ne kadar samimi olduklarını görmek şeklinde gerçekleşir. Müslümanın, Allah her şeye kadirdir. Kâfirler, onu aciz duruma düşüremez. Ancak bugün bizler görmekteyiz ki, Müslümanlar hep sıkıntı ve çile içerisindedirler yanılgısından uzak durmaları gerekmektedir. Bunun böyle olması, Allah'ın subhanehu ve teâlâ gücünün haşa, Amerikanın gücünden aşağıda olduğunu göstermez. Bu gibi olayların bu doğrultuda cereyan etmesi, Allah'ın subhanehu ve teâlâ planlarındandır. Ve bizlerin yaratılmış olan aklımızla, yaratıcının planlarını çözebilmemiz ve bunlardan bir sonuç çıkarabilmemiz mümkün değildir. Müslümanların şunu bilmeleri gerekir ki, zaferde, yenilgide Allah'ın subhanehu ve teâlâ elindedir. Ve Allah subhanehu ve teâlâ, zaferi verdiğinde de, yenilgiyi tattırdığında da mutlaka bunu bir hikmete binaen dilemiştir. Eğer Müslümanlar, bugün sıkıntı içerisindelerse, bunun mutlaka birçok hikmeti vardır. Allah subhanehu ve teâlâ, onları ileride vuku bulacak bir zaferi hazırlıyor olabilir. Belki Allah subhanehu ve Teala bu yenilgiler sebebiyle onların saflarındaki günahkar ve samimiyetsiz insanları o saflardan çıkartıyor olabilir. Veya Allah subhanehu ve Teala zulmü, karanlığı o kadar koyulaştırıyor ki, hemen ardından Müslümanların hasret duyduğu şafak dua bilsin. İki yere yağmur yağar. Yağmur aynı yağmur olmasına rağmen, ekinlerin ekildiği bir yer için rahmet olmuştur. Lakin diğer yer içinse, azap haline gelmiştir. Bu örnekten hareketle diyebiliriz ki, Rabbimiz öyle bir iş yapar ki, kulların bunların arka planını bilmesi bazen mümkün olmayabilir. Müslümanın arka planını bildiği yerde de, Rabbine hamd etmekten başka yapabileceği bir şey yoktur. Bu aslında başkasında olmayıp, sadece Müslüman'a has olan bir özelliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müminin işi ne kadar acayiptir. Bu hal sadece ona hastır. Ona bir nimet geldiği zaman şükreder, ecir alır, bir musibet isabet ettiği zaman sabreder, ecir alır. Kitabımızın yazarı, maddi hazırlığın şekillerinden birisinin de Müslümanların saflarını birleştirmesi olduğunu belirtmektedir. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Allah ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal Suresi 46. Ayet Ayetten anlaşılan şey, Müslümanların kuvvetlerinin azalmaması için saflarını kenetlemesidir. Bu konuda Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem nakledilen birçok hadis-i şerif mevcuttur. Müslümanların kuvvetlerinin selameti açısından, saflarını birleştirmelerinin elzem olduğu su götürmez bir hakikattir. Ancak bu birleşmenin şeklini biz kendi kafamızdan belirleyemeyiz. Bu birleşme, bugün bazılarının anladığı gibi, ne olursan ol gel mantığıyla oluşabilecek bir birleşme değildir. Bu çok bozuk ve yanlış bir cemaatleşme ve diyalog anlayışıdır. Bu mantıkla hareket eden insanlar, birleşeceği insanları iman ve küfür yönünden tahlil etmezler. Çünkü bu insanlar için iman ve küfür gibi ağır meseleler ikinci plandadır. İşte vahdetin de iman ve küfür esasları üzerine kurulması gerekir. Bu gibi bir meseleyi arka plana atıp, sadece vahdete odaklanmak, şeriatın onlarca naslığını da arka plana atmaktır. Vahdet, olması gerekli olan bir meseledir. Ancak şu iki noktanın da gözetilmesi gerekir. 1- Bu ümmette, fırkalaşma ve bölünmelerin olacağı haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği bize haber vermiştir. Ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını ve bu fırkalardan sadece bir fırkanın kurtulan fırka olacağını söylemiştir. 2- Kıyamete kadar bu ümmette şirkin var olacağı haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu ümmetten bir grubun müşriklere katılmadan önce kıyametin kopmayacağını haber vermiştir. Bu da bize gerçekleşecek olan bölünmenin füru meselelerden değil de tamamen itikat meselelerinden kaynaklanacağını göstermektedir. Bu vahdet konusunda şuna da dikkat etmek gerekir ki, Allah subhanehu ve Teala hiçbir zaman çoğunluğu övmemektedir. Çoğunluğu daima müşrik, anlayışsız, akletmeyen, ibret almayan ve benzeri gibi isimlerle vasıflandırmıştır. Yukarıda zikredilen hadiste, 73 fırkanın içinden, sadece bir fırkanın kurtulanlardan olması, diğer yetmiş iki fırkanın ateşte olması da bu noktayı teyit etmektedir. Sonuç olarak diyebiliriz ki, gerçekleşmesi elzem olan bu vahdetin belli esaslar üzerine bina edilmesi gereklidir. Aksi takdirde bu vahdet olmayacaktır. Birinin küfür demiş olduğu bir şeye görüntüde aynı safta olan başka birisi imandır derse, bu ortamda bir vahdetten bahsetmek mümkün değildir. Devam edecek. Bu yazı, Tevhid Dergisi'nin 5. sayısında yayınlanmıştır.